ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 Çıkkalamadık. Vela ve bera konusunu istiyoruz. Dostluk ve düşmanlık. Onunla alakalı e, geçen hafta açıklamalarda bulunduk. Ayetlerde e, birkaç yere temas edildi. <gülüyor> Yine konuyla alakalı birkaç hadis okuduktan sonra muhalat ve muadat dediğimiz e, işte dostluk ve düşmanlığın yapıldığı şekillerle alakalı bir başlık var. Ona inşallah gireceğiz. Kehtani Dostluk ve Düşmanlık kitabı adı altında çok güzel hem e, muasır olabilecek şekilde yapılan dostluk ve düşmanlıkları toplamış. İnşallah onlardan istifade etmeye çalışacağız. Evet, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla alakalı bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Vail bin hocam e, radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, Eteytunnebiye sallallahu aleyhi ve selleme ve huve yubayi' fe kultu ya Resulallah Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etmek üzerine diyor yanına geldim ve dedim ki Upsut yedeyke Hatta ubayi'ak Ey Allah'ın Resulü elini uzat da sana biat edeyim dedim diyor Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin de bilmen gereken şartlar vardır Beyatın şartları vardır deyip, şartları diyor bana sıraladı. Ee, şunları kabul edici olduğum halde beyat ediyorum de dedi ki, o da diyor şuydu, اُبَيِّعَكَ عَلَى اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ <gülüyor> الزَّكَاتِ Allah'a ibadet etmek üzerine, namazı dosdoğru kılmak, zekatı tas tamam vermek üzerine sana beyat ederim. Daha, وَتُنَاسِحَ <gülüyor> muslimine Müslümanlara nasihat etmek üzerine, وَتُفَارِقَ <gülüyor> الْمُشْرِك۪ينَ müşriklerden de ayrılmak üzerine, müşriklerden uzak durmak üzerine sana beyat ederim de diye diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana söyledi. Yani Müslümanlarla beraber olup müşriklerden ayrı kalacağıma e, yemin içerek sana beyat ediyorum ey Allah'ın Resulü e, demesini istemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da açıkça e, müşriklerle kafirlerle kesinlikle yakınlık sağlanılmayacağı oturup kalkılmayacağı beyan edilmiştir. <gülüyor> Yine başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, dostluğa da çok açık bir şekilde dokunan sevgiyle alakalı diyor ki kim Allah için sever Allah için buğz ederse Allah için verir Allah için engellerse Allah için engellerse imanını kemale erdirmiş olur. Allah için sevmek demek Allah'ın sevdiğini veyahut sevmemizi istediğini sevmek demektir. Allah için buğz etmek de Allah'ın Allah Bizler bizlere kerih görmemizi, buğz etmek istediğini insanlara buğz etmemiz demektir. Yani Allah azze ve celle kimi sevmemizi istiyorsa ve kendisi kimi seviyorsa onu seveceğiz. Bu Allah için sevmeye girer. Bu bir manada velaya girer. Allah için dostluk yapmaya girer. Buğz etmekte aynı şekilde Allah Azze kime buğz ediyorsa, kime gazaplanıyorsa biz de aynı şekilde ona buğz edeceğiz, gazaplanacağız. Tabiri caizse Allah kime düşmansa biz de ona düşman olacağız. Bu hadiste Resulullah sallallahu bu bapta söylemiş. Yine başka bir hadiste sevgiyle alakalı ki dostluğa delalet ediyor dedik. Üç şey vardır ki bu üç şey bulunursa kişi diyor imanın tadını artık almıştır. Birincisi en yekunallahu ve Allah ve resulü kişiye her şeyden daha sevgili olması durumunda yani kişinin katındaki sevgi Allah'a ve resulüne ait olması onun ondan o ikisinden fazla hiçbir kimse hiçbir şeyi sevmemesi ve en yuhibbal mer'a illa sevdiğini ancak Allah için sevmesi yani seveceği kişiyi ancak Allah için sevmesi hiçbir çıkar gözetmeksizin ve iman ettikten sonra küfre düşmeyi küfre geri dönmeyi irtidat etmeyi ateşe atılmaya ateşe atılmayı kerih gördüğü gibi kerih görmesidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine buradaki sevgi bizim veladaki akidemize dostluk kurmamıza delalet ediyor ki Allah ve Resulünün sevgisi bir Müslümana göre en üst safada olursa o Müslüman kesinlikle Allah ve Resulü'nün sevmediği Allah ve Resulü'nün buğz etmiş olduğu birisini sevemez. Bizim için Allah ve Resulü'nün sevgisi hayatımızın en üst mertebesinde olursa kesinlikle o kişi Allah'ın ve Resulü'nün buğz ettiği, kerih gördüğü Allah'a ve Resulü'ne düşman olan birisini kesinlikle sevemez. Ona yakınlık sağlayamaz. Aynı ortamda bulunamaz. Çünkü Allah ve Resulü ona buğz ediyor. Gazap ediyor. Onun için Kişinin Allah'ı ve Resulü bu derece sevmesi, kimlerle dostluk, kimlerle düşmanlık yapacağına da nedir? Bir alamettir. Evet. Allah Azze ve Celle yine konuyla alakalı ayette şöyle buyuruyor. قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَل۪يًّا فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ De ki, o gökleri ve yeri yaratırken, o hep o hep besleyen hiç beslenmezken yani ne demek o hep rızık veren rızık verir ve hiçbir rızka ihtiyacı yokken gökleri ve yeri e, yaratmışken ben Allah'tan başkasını mı veli edineceğim de diyor Allah azzebacelle yani tek yegane yaratıcımız ve rızık verenimiz gökleri ve yeri yaratan Rabbimiz varken Onun dışında başkalarını mı Dost edineceğim diyor Allah azze vecelle ayette Evet Demin dediğim gibi inşallah e, muvalat dediğimiz dostlukla alakalı e, kehtani kita, e, dostluk ve düşmanlık kitabında takvi bir 20 e, konuyu ele almış 20 başlık altına toplamış İnşallah onları böyle çok uzatmadan e, anlayacağım şekilde görmeye çalışacağız. Yani hangi ameller dostluk sayılır? Şimdi insanlar arasında özellikle hani son günlerde dostluk ve düşmanlığı farklı farklı yerlere çekenler oldu. Yani Allah Azze bu konuda apaçık ayetleri, Resulü Aleyhisselam apaçık hadisleri olmasına rağmen dostluk konumunu başka yere çekerek dostluğun insanı dinden çıkartmadığı, hangi dostluk olursa olsun kesinlikle dinine, İslam'ına zarar vermediği, Ancak dininde onlara dostluk yapılırsa kişi dinden çıkacağı gibi böyle tevillere gitmeye başladığı insan. Onun için hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hem de muasır dönemimizdeki dostluğu böyle karşılaştırarak dostluk ve düşmanlık olayını Müslümanın çok iyi çözmesi gerekir. Mesela birincisi kafirlerin küfrüne rıza göstermek, onları tekfir etmemek onların kafir olduklarında şüphe etmek, onların mezhep ve görüşlerinden herhangi birisinin doğruluğunu kabul etmek. Bu baptaki bahsetmiş olduğumuz insanların küfrünün üzerinde ümmetin icması olan haleften selefe bu e, hepsinin bunların üzerinde kafir oldukları hususunda icması bulunan yani üzerinde hiçbir İslam alameti bulunmayan apaçık kafirlerden, müşriklerden bahsedilmekte. Yani Kesinlikle İslam'ı kabul etmeyen, Peygamber sallallahu aleyhi ve ve celle'yi dinin şiarlarını, dinin çarplarını kabul etmeyen tiplerden bahsedilmekte. Yani öz ve öz kafir olan, kendisinin de kafirliğiyle sevinen, kafirliğiyle işte böbürlenen bir kişiden bahsedilmekte. Bunların kafirliğine, küfürlüğüne rıza göstermek. Ya ne var ki o, o da o şekilde inanıyor diyerek inancına rıza göstermek, saygı göstermek. Veya onları bulunmuş olduğu akidelerine rağmen tekfir etmemek. Yani bugün Allah Azze ve Celle'nin e, hanımının ve oğlunun olduğunu söyleyen veya Üzeyr'in e, Allah Azze ve Celle'nin oğlunun olduğunu söyleyen insanlara hala kafir diyemeyen zihniyetler var. Allah Azze ve Celle ayetlerin apaçık ayetlerinde kim Allah üçün üçüncüsü derse kafir olmuştur. Kim Allah Üzeyr'in Üzeyr Allah'ın oğlu derse diyen kafir olmuştur gibi apaçık ayetler bulunmasına rağmen... Hala da bu meseleleri farklı farklı yerlere çekenler var. Onun için bu hususlar kesinlikle hafife gelecek hususlar değil. Onların kafir olduklarında şüphe etmek. Bizim bu insanların küfürlerine hiçbir şüphemiz yok. Çünkü Allah Azze ve Celle zaten bu insanların küfrünü apaçık ayetlerde bildirmiş. Veyahut onların menheçlerine görüşlerine saygı duymak, rıza göstermek. Ya tamam kendilerinin hatası var ama yolları çok doğru bir yol. Menheçleri çok sahih menheci var. Demek de kesinlikle onlara dostluk yapmaktır. Yani kim onlara dostluk yaparsa onlardandır ayeti işte bu şekilde cereyan eder. Kim onların menhecine, yoluna, görüşüne doğru derse, rıza gösterirse, onların küfüründe şüphe ederse onlarla olmuş olur Allah muhafaza onlarla tam bir dostluk kurmuş olur ki onlar da onlardandır. ayetine ayetiyle karşı karşıya gelmiş olurlar. Evet. Bu saymış olduğumuz unsurların hepsi kişinin kafirleri dost tanı e, tanıdığını, yetkisini onlara verdiğini açıklamış manasına gelir. Yani bu inancına rağmen, bu inancına rağmen kafirleri apaçık bir şekilde e, dost kabul eden, dost kabul eden tamamen elindeki yetkiyi onlara vermiş demektir. Ki günümüzde birçok kendisine Müslüman denilen devlet reisleri özellikle e, tasmasının ucunu tasmasının ucunu Müslümanlara zulmeden kafirlerin eline vermiş. O kafir onu nereye çekerse oraya gidiyor. Nerede havlatmak isterse orada havlatıyor. Nerede oturtmak isterse susturmak isterse de orada oturup susturuyor. Bu yani takriben dünya üzerindeki özellikle halkının Müslüman olduğu ülkelerin birçoğunun... Durumu bu şekilde. Tasmaların rücularını kafirlerin eline vermişler. Evet. İkincisi ise genel manada onları tevelli edinmek. Yani her hususta genel manada onlarla dostluk kurmak. Her hususta onlarla dostluk anlayış içerisine girmek. Tabiri cinsiyet ipleri tamamen onların eline vermek. Her hususta. Sadece siyasi hususlarında değil. Yani dünyevilik her hususta ipleri onların eline vermek. Bunların dostlar, yardımcılar ve veliler olarak kabul edinilmesi veya bunların dinlerine girilmesi gibi tüm bu manadaki şeylerden Allah Celle Celaluhu bütün ümmeti yasaklamış ve nehyetmiştir. Kesinlikle böyle bir şey mümin için söz konusu değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle müminin izzetli olduğunu, kafirin zillet içerisinde olduğunu söylüyor. İzzetli bir mümin kesinlikle kesinlikle kafir, zillet içerisinde olan kafirlerle dostluk kurup yöneticiliği, tabiri caizse dünyevi ve ukurevi işlerle alakalı o sorumluluğunu kafirlerine teslim edemez. Bununla alakalı Allah Azze ve Celle diyor ki لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler, Müslüman ve mümin kardeşlerini bırakarak kafirlerle dost olmasınlar. Dostluk kuracaklarsa müminler müminlerle kursunlar diyor Allah Azze ve Celle. Müminleri bırakarak, ifade çok net, müminleri bırakarak kafirlerle dostluk kurmasınlar veya kafirleri dost edinmesinler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ Kim bunu yaparsa yani bu açıklık ve rağmen kim böyle bir şey yaparsa artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ Allah değerinde artık hiçbir değeri kalmamıştır onun. Yani bizim Allah katındaki değerimiz Allah'a ve Resulüne olan imanımız sebebiyledir. Yani bizlerin mümin olması, Müslüman olan, teslim olan müminler olmamız sebebiyle Allah Azze ve Celle katında bizim bir değerimiz var. Ama kim de böyle yaparsa onların, onların artık Allah Azze katında hiçbir değeri kalmamıştır. Ancak kafirlerden gelebilecek bir tehlikeden sakınmanız müstesna diyor Allah Azze ve Celle. İlla en tetteku mihum teka. Yalnız Kafirlerden size gelebilecek ulaşabilecek herhangi bir tehlike karşısında o zaman ikrah adı altında bazı şeyler bazı şeyler bazı şeylere ruhsat verilmiştir ikrah adı altında. Bu müstesna kafirlerden eğer sana büyük bir musibet büyük bir sıkıntı gelecekse o zaman ikrah adı altındaki şeriatın da sana izin verdiği ruhsat verdiği çerçevede tavını takınabilirsin. Ve yuhaddirukumullahu nefseh Ve Allah Azze ve Celle Diyor e, Onların hani Nefislerini bu hususta e, Korur, sakındırır Ve ve yalnız dönüş Allah'adır Evet İbni Cerir Taberi tefsirinde Şunları söylüyor bu ayetle alakalı e, e, Dostluk ve düşmanlıkla Alakalı ayetlerde Allah ondan razı olsun İbni Cerir'in Çok güzel tespitleri var dostluk ve düşmanlıkla alakalı ayetlerde, özellikle Nisa suresi, Ali İmran suresindeki ayetlerde İbni Cerir'in çok güzel tespitleri var. Onlardan birisi diyor ki kim kafirleri, dostlar, yardımcılar edinirse ve dinleri konusunda onların üstün gelmesi için arka çıkarsa, Müslümanlar aleyhine onların başarı kazanması için gayret gösterirse bu kimsenin Allah Celle Celaluhu ile hiçbir ilgisi yoktur. Yani ayetin Ee, tefsirinde i̇bn cerir çok açık bir ifade kullanmış. Kim kafirleri dostlar yardımcılar edinirse ve dinleri konusunda onların üstün gelmesi için onlara arka çıkarsa Müslümanlar aleyhine onların başarı kazanması için gayret gösterirse Müslümanların en büyük darbe yemiş olduğu konu. Yani bugün kafirlerle yapılan anlaşmalar, kafirlerle masaya oturulan tüm konular kafirlerin Ve kafirlerin dinlerinin yücelmesine yarıyor, yükselmesine yarıyor. E sadece dünyalarının değil, sadece dünyalarının değil, dinlerinin de. Kafirlerden herhangi birisi dünyalı hususla dahi olsa, dünyalı hususla dahi olsa kendi inanmış olduğu kitabı ön planla tutarak kitabına bütün binlerce, milyonlarca insanın önünde saygı duyarak, tazim ederek görevinin başına geliyor. Dünyalık bir mesele dahi olsa. Bu ne demek? Yani o kafire destek çıkan tüm Müslümanlar onun dinine de destek çıkmış manasına geliyor. Çünkü sen onun dinini meşrulaştırmış oluyorsun. Onun yanında olmakla ona güç katmakla ve insanlara karşı onu güçlü göstermekle. Bugün Amerika'da Amerika'daki bankalarda diyorlar ki Arapların özellikle Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerin zenginleri paralarını çekseler Amerikan ekonomisi Allah bullak olur. Direkt iflasa gider diyorlar. Müslümanların paralarıyla Amerika izzet bulmuş ve o izzetiyle de Müslümanlara zulmediyor. O gücüyle de Müslümanlara zalimlik yapıyor. Yani dostluk düşmanlık dediğimiz zaman sadece Ya işte Yahudilik ve Hristiyanlığı kabul etmeyelim. Dinlerinde dostluk, düşmanlık. Yani ayetler bu kadar kasir, az olan şeylere mi hitap etmekte? Allah Azze ve Celle'nin ayetleri toplumumuzda yaşamımızı ilgilendiren tüm hususları içermekte. Müslümanların izzetli olabilmesi için tüm hususları içermektedir. Eğer biz bu ayeti o e, akılsız, sefi olan insanların aklıyla anlamış olursak o zaman kesinlikle Dostluk ve düşmanlıkta bir zarar yok. Kim kimle dostluğa düşman olursa olsun hiçbir zarar yok. Kafirlerle de oturup kalkalım. Onlarla da düş, dostluk yapalım. Onları destekleyelim. Önemli olan dinlerini kabul etmeyelim. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Yani o kimse, İbn-i Celil'in e, tefsirine devam ediyorum. Yani o kimse Allah'tan uzaktır. Allah Azze ve Celle de ondan uzaktır. Çünkü o kimse hareketiyle dininden dönerek irtidat etmiş Ve onlar adına küfre girmiştir. Onlar adına küfre girmiştir. Ancak kafirlerden gelebilecek bir endişe, sıkıntı ve tehlikenin olması hali müstesnadır. Yani sizler şayet onların gücünden sıkıntı ve endişe, endişede iseniz, onlardan canınıza gelebilecek bir korku içindeyseniz bu takdirde dillerinizle onlara dostluğunuzu açığa vurabilirsiniz. Ve fakat esas düşmanlığınızı gizlersiniz. Dillerinizde çok büyük sıkıntı ve zulüm altındasın, işkence altındasın, başka çıkış kapın olmadığı bir zamandasın o zaman dilinle, kalbinden onu reddederek, kerih görerek sadece dilinle diyor, böyle bir şey yapmış olabilirsin. Ama bunun düşüncesi kesinlikle caiz değil. Onların küfür üzere oldukları o konumlarını teşhi etmez, benimsemez, bundan ötürü onlara destek çıkamazsınız. Herhangi bir şekilde bir, bir fiil olarak bir Müslümanlar aleyhine olabilecek bir şekilde onlara yardım edemezsiniz. Ve akabinde de i̇bn Cerir şu ayeti del getiriyor. e iman edenler Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin onlar birbirlerinin dostudur. Kim onları dost edilirse onlardandır. Allah azze ve celle zalimler bu güruhunu hidayete erdirmez. Yani Müslümanlar dostluk ve düşmanlık meselesi akidemizden o kadar önemli bir mesele. Konuyla alakalı İbni Teymiye'den, İbni Hazım'dan, İbni Hayim'den farklı farklı e, kabiller var. Ama zikretmiyorum. Dilerseniz Dilerseniz şu kitabı alabilirsiniz. Bakın bu kitap İslam'a göre dost ve düşman. Kehtaninin kitabı. Yani e, istifade edebileceğiniz bir kitap. İstifade edebileceğiniz bir kitap. Yani konuyla alakalı olduğu için ben içer, içlerinden birkaç önem bizim için önemli olan şeyleri seçtim. Onun için hepsini okumuyorum. Diğer bir mesele. Bunların küfürlerinden olan bazı şeylerine iman etmek. Bunların küfürlerinden kendi akidelerine akidelerin içinde olan ki bize göre küfür. Bunlara iman etmek ya da Allah'ın kitabının dışındaki bir şeyle muhakemeleşmek. Allah'ın kitabının dışındaki bir şeyle de muhakemeleşmek aynı e, suçta oluyor. Yani Hristiyanların ve Yahudilerin inanmış olduğu bazı inançlar, bazı işte kavramlar olabilir ki Müslümanlar da bunlara inanmışsa Allah muhafaza bu da dostluk altına gider. Bu da dostluk altına gider. Çünkü niye? Onların dinini bu pekiştirmektir. Onların e, tahrif olmuş olan dinini kabullenmektir. Evet. Bunları sevmek, saygı göstermek tazimde bulunmak Allah Azze ve Celle bunu da yasaklamıştır. Ee, geçen hafta okumuş olduğumuz Mücadele Suresi 22. ayette Allah'a ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin ayeti bunu apaçık bir delildir. Yani kesinlikle onlara karşı bir sevgi beslenilmeyecek, bir saygı gösterilmeyecek çünkü onlar Allah'a ve Resulüne Etmişlerdir, i̇nkar etmişlerdir. Kesinlikle onlara karşı bir saygı, bir tazim söz konusu değildir. Ta ki Allah'a ve Resulüne hakiki manada iman edinceye kadar. İbn-i Teyme bununla alakalı, bu ayetle alakalı şöyle diyor. Rabbim şunu, yani Allah Azze ve Celle diyor şunu bildirmektedir. Allah'a ve Resulüne düşman olan bir kimseyi bir müminin onu sevdiğini göremezsin. Bir yerde iman varsa orada onun zıttı olan şey de yok demektir. Bir yerde iman varsa imanın zıttı ne küfür küfür de yok demektir. Yani imanın olduğu yerde küfür olmaz. Çünkü bizzat iman olayı onları sevmeye engeldir. Çünkü kalplerimizde, amellerimizde, dilimizde mevcut olan Allah'a ve Resulüne iman meselesi Onlarla dostluk dostluk kurmaya, sevmeye, onlara saygı duymaya tamamen tabandan zıt bir meseledir diyor. Kalbimizde, hayatımızda ve sözümüzde, dilimizde tutmuş olduğumuz imanımız, bize göre iman bunların hepsidir. Bizim sahip olduğumuz imanımız da bu meseleyi kesinlikle nehyetmektedir. Tıp, şey, tıp ki iki zıt şeyin birbirleriyle bir arada bulunmadıkları gibi. Evet madem ki bir yerde iman var orada imanın karşıtı olan şey de ortadan kalkmıştır Bu ise Allah'ın düşmanlarına dost olmak olaydır. İman varsa bu yoktur. Şayet kul Allah düşmanlarını kalben seviyorsa bu gösteriyor ki o kimsenin kalbinde vacip ve gerekli olan iman yoktur. Allah muhafaza. Allah Azze ve inşallah kalbimizde kafirlere karşı ufacık dahi sevgi bırakmasın. Ey iman edenler <gülüyor> benim ve sizlerin düşmanı olan kafirleri ne yapmayın dost edinmeyin diyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken onlara sevgi gösteriyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Ey iman edenler benim de düşmanım sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken. Yani Allah'a ve Resulüne imanı, İslam'ın şiarlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indirileni, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını, kendisini tamamen inkar etmişken, onlar nasıl olur da sevgi gösteriyorsunuz manasında? Evet, onlara meyletmek, onlardan yana olmak veya bu eğilim içerisinde olmak. Yani onlara meyletmek, yani onlara yakın e, durmak da aynı şekilde onlara yapılan dostluktur ki Allah azze ve celle diyor ki, وَلَا تَلْكَنْهُ اِلَى الَّذ۪ينَ zulmedenlere meyledmeyin zulmedenlere meyledmeyin zalimlere kesinlikle meyledmeyin fe فتمessek, nar şayet zulmeden zulmedenlere meylederseniz Allahu Teala sizi azabı layıklar veya size ateş değer nar cehennem size değer ve malakum min dunillahi min awliya pe sizin Allah'tan başka dostlarınız da kesinlikle yoktur fun male şayet böyle yaparsanız asla yardımda olunmazsınız. Onun için zulmedenlere, kafirlere, müşriklere, Yahudiler'e, Hristiyanlara sakın, ha sakın meyl etmeyin diyor Allahu Teala. Ve la terkenû ilallezîne zalemû zulmedenlere meyl etmeyin. Kurtubi meyl etmeyin kelimesini açıklamış. Meyletme kelimesi ne demektir? Diyor ki istinat etmek, onlara dayanmak. Bir şey ile sükûna ermek. Onların varlığıyla, onların desteğiyle, onların işte yardımıyla suçuuna ermek, kendisini huzurda hissetmek, huzur bulmak, huzur bulmak ve onların varlığıyla veya onların işleriyle hoşnut olmak demektir. Yani Allah muhafaza. Bir Müslüman kâfirin, kâfir ile veya kâfirin yaptığı amelle veya kafirin desteğiyle hoşnut olursa, suçuuna erirse, huzur bulursa Ya felanca olmasaydı biz bitmiştik, hayatımız kaymıştı, dünyamız da kararmıştı gibi böyle. Onların amellerinden hoşçul olmak, rıza göstermek, sükunermek kesinlikle caiz değildir. Katar'da ise Rahimullah bu ayetle alakalı onları sevmeyin, onlara itaat etmeyin olarak açıklamış. Yani meyletmeyini onları sevmeyin, onlara itaat etmeyin olarak açıklamış. Evet. Yağcılık yapmak, aldatmak, yüze gülerek aldatmak, bütün bunlar dini bir hesap gözet bütün bunları dini bir hesap gözeterek yapmak. Bunlar da hani kâfirlere yapılacak ameller söyleniyor. Hani onların dünya onlara işte dünyevi herhangi bir maslahattan dolayı küfürlerini bildiğin bildiğin halde ya yakmak, yaklaşmak, yakın olmaya çalışmak, onlardan istifade etmeye çalışmak. Bunlar da aynı şekildedir ki bununla alakalı Allah Azze ve Celle diyor ki onlar isterler ki sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar. Yani sendeki bir yumuşaklığı görürlerse onlar Müslüman olarak ha tamam biz bunun yağlarını erittik biz de artık buna yüklenebiliriz. Peygamber Aleyhisselam Allah Azze ve Celle usulünden onlara karşı sert olmasını istiyordu. Onlara karşı tavır almasını istiyordu. Ama yani bir Müslümanın onlara karşı yumuşak davranması kesinlikle söz konusu olamaz çünkü diyor ki onlar sendeki yumuşaklığı görürse sana girecek damarı bulurlar. Onlar sende bir yumuşaklık görürse sana girecek damarı bulurlar. Özellikle mesela bazı Müslümanlardan duyuyoruz işte ee, Yahudi ve Hristiyanların ticaretlerini övercesine laflar söyleniyor mesela. Yahudi Hristiyanlar ticaretlerinde şöyledir böyledir işte aralarında çok ahlaklıdırlar şöyle böyle onların amelleri de övmek aynı bu işe girer. Çünkü onların amellerini övmek, he tamam, belki ticaretlerinde dürüst olabilirler ama Müslüm masada ticaretiyle bile seni büyülemeye çalışır ki Allah muhafaza, belki o yönde bir açığını bulursa sana Yahudiliği veya işte dinsizliği teklif edebilir ki onlar Allah Hazretleri der ki onlar sen onların dinine dönünceye kadar onlar asla senden razı olmaz. Sana ne kadar yumuşak da gözükseler, güler yüzle takınsalar sen onlara uyuncaya kadar, onların dinine gelinceye kadar onlar senden asla razı olmazlar. Bunların sırdaş edinilip müminlerin müminlerden uzaklanılması uzaklaşılması veya müminlerin terk edilmesi. Yani Allah azze ve celle sırdaş edinmek için bize müminleri emretmiş. Müminleri sırdaş sırdaş edininiz, müminlerle sırrınızı paylaşınız, müminleri dost ediniz diye bize emretmişken müminleri bir tarafa bırakıp kafirlerle sırdaş olmak da aynı şekilde onları dost edinmektir. Bunlara akıllı Allah Azze ve Celle diyor ki ey iman edenler kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Sizden olmayanları sırrınızı vermeyin. Sırdaş edinmeyin onları. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar. Asla geri durmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Subhanallah. Gerçekten kim ve düşmanlıkları ağızlarından belli olmaktadır. Onların Müslümanlara karşı düşmanlıkları kimleri? Kimleri? ağızlarından dökülen sözlerle açığa çıkmaktadır. Kalplerinde sakladıkları ise daha büyüktür. Onların kalbinde ise sakladıkları Müslüman arkadaşlar daha büyüktür. Eğer düşünüp anlıyorsanız ayetlerimiz size açık açık bir şekilde anlatmış bulunuyoruz yer Allah az önce. Evet bu ayet de gerçekten önemli bir ayet. Onları sırdaş edinmemek müminlerin müminlerin dışında kendilerine kendilerinin sırlarını paylaşmaması Hele ki kafirlere, Müslümanlara düşman olan insanlara kesinlikle sırrını vermemesi gerekir. Çünkü onların tek amacı vardır. Müslümanın ağzındaki sırrı kapıp yine Müslümanları fitneye düşürmek, Müslümanı birbirine kırdırmak. Evet. E iman edenler eğer kafirlere uyarsanız sizi eski dininize geri çevirirler o takdirde bütün kaybedersiniz. Kafirlerin tek amacı bu zaten. Yapmış oldukları bütün eylemlerde tek hedefe ulaşmaları bu. Ya yok etmek ya da kendi dinlerine çevirmek. E iman edenler eğer kafirlere uyarsanız onlarla oturup kalkarsanız onlara yaklaşmaya çalışırsanız onları desteklerseniz onlara sır çıkarsanız size eski halde yani ne? İman etmeden önceki halinize sizi geri çevirirler ve o zaman hüsrana uğrayanlardan olursunuz diyor Allah Azze Evet. Allah'ın ayetleriyle alay ederlerken onların yanlarına gitmek ve birlikte oturmak da aynı şekilde onlarla dostluk yapmak manasına gelir. Yani bir taraftan Allah'ın ayetiyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile, din ile dinin şiarlarıyla alay ediliyor. Alay edilmesine rağmen hala Müslüman olan kişi onlara müdahale etmiyorsa ortamlarını terk etmiyorsa hiçbir söz söylemiyorsa onlarla beraber hala oturuyorsa o ortamlarda kalıyorsa Allah muhafaza bu da onları dost edinmektir. Bununla alakalı Rabbimiz şöyle buyuruyor O Allah size kitapta indirmiştir ki Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman Onlar bundan başka bir söze dalıncaya, yani başka bir konuya geçinceye kadar kafirlerle beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Yani bizim bulunmuş olduğumuz ortamlarda kesinlikle dinimizde, Rabbimizle, peygamberimizle, kitabımızla, dinimizin şiarlarıyla, Müslümanlarla alay edilmeyecek böyle bir şey. Eğer biz duyarsak kesinlikle müdahale edeceğiz. Gücümüz yoksa da o ortamı Kalkı ortamdan ayrılarak ortamı Terk edeceğiz bu, bu tip ortamlarda hala kalınması ise O sözü söyleyen O veya küfür sözü Sarf eden insanlardan Olmakla Allah Azze müminleri Tehdit ediyor kim Buna rağmen o ortamı terk etmezse O da onlardandır diyor Allah Azze ve Celle. Bu mümin için bir tehdittir Yani en son yapacağı amel Öyle kötü bir ortamı Terk etmektir Evet Evet <gülüyor> Yine bu tip kafirlerin Müslümanlarla ilgili işlerin başına getirilmesi. Yani Müslümanların yaşadığı bir toplumda, Müslümanların çoğunluğun bulunmuş olduğu yerlerde özellikle kafirlerin başa getirilmeleri veyahut onlara emirlik verilmesi veyahut yani Müslümanların bulunmuş olduğu toplam, toplumlarda onlara farklı görevler verilmesi de Aynı şekilde dostluğa girer. Yani adam onlara dostluğundan dolayı e, o göreve getirmiştir ve o makamı ona vermiştir. Onun için bu da kesinlikle dostluk manasına gelir. Ki bunların yani baktığımız zaman hepsinin muasır asrımızda e, misalleri var ya yani. Hem de onlarca misali var. Hem de onlarca misali var. Şu şıkların hepsi. Yani e, Müslümanlar niçin bugün zillet içerisinde? Niçin biz zillet içerisindeyiz? bugün şu vela ve bera meselesini okudukça tamamen anlamış oluyoruz. Evet. Onların yaptıklarına rıza göstermek, onlara benzemek ve onların giyim kuşamları gibi giyinmek veyahut onların takip ettiği modaya uymak veya bu modaları Müslümanlar arasında yaygınlaştırmak. Bu da kafirlere dostluk yapmaktır. Giyim ve kuşamla ne alakası var İslam'ın demiyor İslam. İslam giyme kuşama da karışıyor. İslam şekle de karışıyor. Ve yani İslam şekle karışmasaydı sakala karşı olan bazı dengesizlerin dediği gibi olurdu. Ne gerek var? İsteyen istediği gibi takılabilir. Sakal eee erkeklik alametidir. Sünnetleşme ilgisi yoktur. Görüntü kalabalığıdır. Sakal da bir giyim kuşamdır sonuçta insanın fıtratı olan bir şeydir. Veya Müslümanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendilerine aktarıldığı şekilde bol giyinmeleri, bol giyinmeleri ondan sonra üzerlerini belli eden elbiseler giyinmemeleri işte İslam'a göre mesela ipeğin yasaklanması giyim kuşamdan erkeğin altın takamaması bu, bu tip şeyler hep Müslümanlara yasak olan şeylerdir. E bu hususlarda Müslüman olduğunu iddia etmesine rağmen hala kafirlerin e, giyim kuşamına uyup onların modasını taklit ediyorsa veya onların modasını yayıyorsa o zaman bu kişi de onlara açık bir şekilde dostluk yapıyor manasına gelir. Bugün inanın belki içlerinde binlercesi de namaz kılıyordur. Yani altının erkeğe haram olduğunu bilmeyen binlerce Müslüman var. Ya bak namaz kılıyor bu adam. Beş vakit namaz kılıyor. Diyorsun ki abi niçin altın yücük takıyorsun bu haram? İlk defa duyuyor. İlk defa duymuş hayatında. Niye? Bu insanın muhatap olmuş olduğu dininden gafil bir hayat yaşadığını bildiriyor. Ya biz bu dinle muhatabız. Ama kafirlerin dinini daha çok biliyoruz. Kafirlerin modasını daha fazla takip ediyoruz. Onun için Müslümanlar İslam bizim giyimimize, kuşamımıza da karışıyor. Müslüman bol giyecek He özellikle şu elbise sünnettir diye bir şey diretmiyor İslam. Ama Müslüman bol giyecek Tabiri caizse arkadaşlar dışarıdan baktığı zaman bakıldığı zaman yani kafiri andırmayacak da Müslüman andıracak bir kişi. Buna siz sakallı deyin, buna giydiği pantolonla deyin, gömleğiyle deyin. ne Takkesiyle de ne derseniz deyin ama dışarıdan biz Müslüman aldıralım yani. Dışarıdan bize bakıldığı zaman acaba bu adam Müslüman mı değil mi diye üzerimizde bir kuşku olmasın. Bunun da en büyük alameti sakaldır. Bunun en büyük alameti sakaldır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bıraktığı şekilde Yahudiler gibi bırakarak değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bıraktığı şekilde Müslümanın bıraktığı şekilde sakalı inşallah e, uzatalım en azından dış görünüşümüzle kafirlere muhalefet edelim. Bazı amellerimizde zor da olsa bizi bu bataklığın işini atmış da olsalar en azından dış görünüşümüzle onlara muhalefet edelim. Bu şekilde en azından onlara tavrımızı gösterelim. Çünkü bir kafir sakallı bir Müslümanı gördüğü zaman kinini kusar buğz eder onu. Bu da bizim imanımızın elhamdülillah bir alametidir yani. En azından görünüşümüzle kafiri kim güttürüyoruz veya kusturuyoruz bu önemli bir şeydir yani kesinlikle e, Müslüman temiz olacak suratında hiç olmayacak gibi böyle bir şey böyle bir safsata yani İslam'da kesinlikle yok evet onlara güler yüz göstermek iyi davranmak gönlünü alarak onları hoşnut etmek ve kendi gönlünü onlara açmak onlara ikramda bulunmak Onlarla yakınlaşmaya çalışmak veya onlarla yakın bir hayat sürmek de aynı şekilde Allah muhafaza onlara dostluk içerisine girer. Bu hususlar kişilerin babaları ve anneleri, akrabaları dahi olsa şu hususlar kesinlikle caiz değildir. Allah Azze ve Celle babaya ve anneye, akrabaya sınırı koymuştur. Bakmak zorundayız, ziyaret etmek zorundayız, ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. İslam'ın bize mükellef kıldığı daireler çerçevesinde kesinlikle akrabamızı ve ebeveynimizi annemizi babamızı terk edemeyiz. Bunları yapmak zorundayız. Kafir olanlar açısından konuşuyorum. Müslümansa zaten her türlü e, dijinin dibinden ayrılmaması gerekir. Anneye babaya itaat Allah'a itaattır. O konuda. Yani e, onun e, vermiş olduğu emirler İslam'a uyan emirlerse. Ama kafir ise ben anneye babalar ve akrabalar onlara da aynı şekilde İslam'ın bize çizmiş olduğu o daire çerçevesinde üzerimizdeki görevi yaparız, mükemmel fethimizi atarız, ondan sonra kesinlikle onlara dostluk namında, sevgi namında bir şey beslemeyiz. Onlar da anlarlar ki İslam bunlara, İslam bu Müslümanlara yakın akrabaya bakmayın anneye babaya iyilik göstermeyi, anneye babayı terk etmemeyi emrediyor ama İslami bir konudasa kesinlikle taviz vermemeyi emrediyor, bunu anlarlar. Yani bizim anne babamıza veyahut akrabalarımıza kafir olanlar açısından konuşuyorum. Bu şekilde tavır almamız onların belki hidayetine vesile olabilir. Çünkü İslam kesinlikle ters olan, fıtrata zıt olan bir şey kesinlikle emretmez. Allah Azze ve Celle böyle bir şey kesinlikle kuluna emretmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh annesi çok direndi. Ebu Hureyre radıyallahu anh annesi çok direndi. Ama Ebubekir radıyallahu anı iman ettikten sonra kesinlikle hani taviz vermedi tabiri caizse güler yüz göstermedi. Tamam anne sen dininde kal ben de dinimde kalayım demedi. Görevini yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden dua, özel dua Ondan sonra Allah azebercilik annesinden affı, hidayet nasip etti. Yani bu tip meseleler kesinlikle yani İslam'ın bize gösterdiği yol çerçevesinde olması gerekir. Dostluğu ve düşmanlığı sınırla uyulması gerekir. Evet, onların yaptıkları zulümlerde onlara yardımcı olmak. İşlemiş oldukları zulümlerde onlara yardımcı olmak, onların zafere ulaşmasında yanlarında yer almak. Yani bugün birçok adına Müslüman denilen insanların, devlet reislerinin, hakimlerin yaptığı mesela Müslümanlara karşı zulüm etmelerine rağmen Müslümanlara eziyet ve işkence etmelerine rağmen onlara yardımcı oluyorlar onlara sırt çıkıyorlar bununla bu yetmiyormuş gibi kendi ülkelerindeki Müslümanları onlara kendi elleriyle teslim ediyorlar. Kendi ülkelerindeki kendi vatandaşı olan Müslümanları kendi elleriyle gidip kafirlere teslim ediyorlar ve senelerden beri de o Müslümanlar o kafirlerin elinde işkence eziyet görüyor. Yani bu amel, bu yapmış oldukları amel onlar için dostluk olmuyor. Bakın düşünün. Böyle bir amel onlar için dostluk olmuyor. Niye? Çünkü dininde bir dostluk yokmuş. Dininde bir dostluk ta takılmıyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? ya, ya Sen Müslüman'a zulmedenlere yardımcı ol. Müslüman'ı zalimlere teslim et. Müslüman'a eziyet ve işkence yapmasına sen onlara yardımcı ol her türlü bu zulümlerine destek ol ondan sonra sen onlara dost olmuyorsun bu dostluk değildir diye bunu tercüme etti Allah mafaza bu şekilde dini tahrip ediyorlar bu kesinlikle dostluktur kim bu şekilde dostluk yapıyorsa aynı onlardandır bunun hiçbir şekilde kurtuluşu yok zalimin zulmüne ortak olmuş hem de müslümanlara karşı hem de müslümanlara karşı onun için bunun kesinlikle hiçbir şekilde çıkar yolu yok Lüt Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın hanımları da kafirdi. Allah Azze ve Celle onları kesinlikle o peygamberlerin hanımları da temize çıkartmadı. Lüt Aleyhisselam'ın hanımı peygambere gelen vahiyi veyahut peygambere gelen o iman edenlerle buluşmalarını kendi kavmine yani kafirlere ispiyonluyordu. Peygamber hanım olmak kesinlikle kurtarmıyor. İspiyon ediyordu. Mesela Lüt Aleyhisselam'a gelen o melekleri ne yaptı? Gitti kavmine haber verdi. Ayette öyle diyor. Gitti kavmine o gelen melekleri haber verdi. <gülüyor> yani peygamber hanımı ama eğer kafirlere sırt çıkıyorsa Allah Azze ve Celle onları Kur'an'da ibretlik olarak misal vermiş. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ وَاِمْرَأَةَ لُوتُنْ وَاِمْرَأَةَ لُوتُنْ Hem Lutun hem de Nuh'un hanımı muhakkak ki küfretmiştir. Kafir olmuşlardır kocalarının, eşlerinin salih birer insan olmaları, peygamber olmaları kesinlikle bu, bu işi değiştirmez. Resulullah'ın amcası olması, teyzesi olması, alası olması kesinlikle bu işi değiştirmez. Evet. Bunlara yine tazim ve saygı duyarak böyle süslü, şımartıcı Ee, övgüye layık isimlerle bunlara hitap etmek sayım saygıdeğer felence felence diyerek hürmete dayandırılan isimler kullanarak başkanımız ve reisimiz ne bileyim ee, işte saygıdeğer gibi isimler kullanarak onlara hürmet etmek saygı göstermek de kesinlikle dostluktur. Kafire karşı böyle lafızlar kesinlikle kullanılmaz. Kesinlikle kullanılmaz. Yani Müslümana karşı hitabesine baksan Müslümana hitap etmesine, konuşmasına baksan abuk subuktur. Ama kafirin karşısında zelil duruma düşer. İki büklüm olur. En güzel sözleri, en güzel kelimeleri seçerek kafire hitap etmeye çalışır. Bu da dostluğun da riskasıdır. Dostluğun ta kendisidir. Müşriklerin faziletlerini, üstünlüklerini, meziyetlerini etrafa yaymak. Müşriklerin, kafirlerin, Yahudullahistanların Haziletleri, çok faziletli insanlar, çok dürüst insanlar, çok üstün insanlar, mükemmel insanlar. Müslüman diyebilir miyim bunu ya? Müslümansın sen nasıl bir kafirin üstün olduğunu, kafirin çok muhteşem bir adam olduğunu söylüyorsun ve etrafa yaymaya çalışıyorsun. Bu da nedir? Bu da bir düşmanlıktır. Evet bununla alakalı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki, Yani konunun içerisinde şu da geçiyor. Ve e, tazim gösterip onlara güzel iltifatlarla e, iltifat ettikten sonra selamı ilk önce kendisinin vermesi. Yani Müslüman ilk önce karşılayacak ya. hani Ona karşı yağ yakacak hemen ya, gidip karşına çıkıp böyle selamlarla sabahlarla onların karşılaması bu da aslen caizlendir ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafire kafir olunan kişinin bilinen kafire kesinlikle selam vermesini yasaklamıştır. Bununla alakalı diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudilere, Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun. Onlara ilk olarak siz selam vermeyin. Yani kafirlere selamı ilk siz vermeyin. Şayet yolda onlardan biriyle karşılaşacak olursanız, bakın iyi dinleyin. Şayet yolda onlardan biriyle karşılaşacak olursanız onları yolun en dar olan tarafından gitmeleri için sıkıştırın. Yani anlasınlar sizin kafirlere karşı ne kadar kim dar oldu onu. Kafirlere kafirlere kadar ne kadar sert olduğunuzu. Çok yumuşak, güler yüzlü, geçerken böyle yolunu veriyor. İki müklüm oluyor karşısına Böyle değil Müslüman. Mümin izzetli olacak. Diyelim ki kafirle bir ortamda bir siyaseten veya bir maslahat gereği bir ortamda bulunman gerekiyor. Ki Çeçenistan'da kim bilir o komutanın adı neydi? Bir komutan ee, o kafirlerle masa oturmak zorunda kalıyor. Seliman değil mi? O izzetini takılıyor orada. İzzetini takıyor. Geçmiş kafir masanın başında sanki başkan gibi reis gibi bu işte yerin meclisin sahibi benim gibi oturmuş. O diyor ki oradan kalkacaksın. karşılıklı oturacağız. Oradan kalkacaksın. Yani başkan koltuğundan kalkacaksın. Çünkü sen o koltukta otururken ben de gelip senin yanına oturursam ben senin o koltuğunu meşrulaştırdım. Sana saygı duydum manasında. Diyor ki o koltuktan kalkacaksın. Karşıma oturacaksın karşılıklı görüşeceğiz. Ben buraya senin başkanlığını kabul etmeye değil. Siz çağırdınız talebiniz üzere geldin. Müslümanların maslahatı için bir iş icabı geldin diyor yani. Kesinlikle Müslüman bunu kabul etmeyecek. Müslüman kafirin yanında izzetli olacak. Ondan sonra kalkmadığı için arkasını dönüp gidiyor. Ondan sonra kafir tabii kuyruğunu e, altına alınca tekrar diyor tamam gel kabul ediyorum. Müslüman izzetli olursa kafir bunu kesinlikle kabul edecek. Ama ne yazık ki yani bu örnekler belki parmakla sayılacak kadar. Parmakla sayılacak kadar. Onların ülkelerinde onlarla birlikte oturmak ve onların yükselmelerini ve güçlenmelerini artırmak. Yani onların ülkesinde yaşıyorsun, onları destekliyorsun. Kendi Müslümanlarla beraber yaşadığın ülkeyi terk etmişsin. Müslümanlarla. Müslümanlara faydalı olacak ülkeyi terk etmişsin cemaati terk etmişsin, toplumu terk etmişsin, kafirlerin içinde yaşıyorsun ve onlarla beraber e, e, muamelede bulunuyorsun. Onların güçlenmesi, onların yükselmesi için çaba sarf ediyorsun. Çok insan var şu an e, Avrupa ülkelerinde adı Müslüman olarak geçinen ve kafirlerle işbirliği yapan hem de din adamları. Hem de din adamları. Kafirlerin Yani kendisinin kafirlere karşı ne kadar yakınlığını yani böyle bir yakınlık e, kesinlikle anlatılamaz. Ne kadar yakınlık varsa hepsini ortaya koyarak kafirlerin e, tabiri caizse yolunun meşruiyetini yaptığı amellerin doğruluğunu ne yapıyor? Destekliyor her türlü savunuyor. Evet onlarla birlikte istişarede bulunmak. Kafirlerle beraber istişarede bulunmak. Onların planlarını uygulamak. Onların antlaşma yaptıkları işte pankartlar ve düzenlere girmek. Bir Müslüman kafirle istişare kesinlik yapamaz. İster dünyevi olsun ister uhrevi olsun. Hiçbir işine kafiri ortak etmemesi gerekir. İstişare yapmaması gerekir. Yahudi ve Hristiyanla ticaret yapılacak. Bu ileride işleyeceğiz bir iki ders sonra. Ticaret yapılabilir. Onun şartları vardır. Onun bir çerçevesi sınırı vardır. Ama istişareye alınmaz. Çünkü niçin istişareye alınmaz? İstişare ilahi bir emirdir. Dünyevi bir iş dahi olsa istişare ilahi bir emirdir. Allah Azze ve Celle tarafından bize emredilen bir emirdir. Bu emir Müslümanlarla yapılması üzerine emredilmiştir bize. Onun için kafiri istişaremize sokamayız. Onunla dünyevi dahi olsa bir meseleyi konuşamayız. Onun görüşünü kesinlikle alamayız. Onlarla onlar adına casusluk yapmak. Onlar adına casusluk yapmak. Müslümanlara ait bazı haberleri ve sırları onlara taşımak. Onların saflarına katılıp Müslümanlara karşı savaşmak. Bugün NATO'nun gazına gelip Müslümanlara karşı savaşmak için birçok Müslüman ülke, adına Müslüman denen ülkeler asker göndermekte. O askerler kime karşı savaşıyor? Müslümanlara karşı savaşıyor. Yani Ahmet'e, Mehmet'e, Muhammed'e karşı savaşan, karşı tarafta Ahmet, adı Ahmet olan Mehmet olan Muhammed olan ne yazık ki Müslümanlar var. Bunu yapan insanlar, buna sebep olan insanlar kesinlikle apaçık şekilde kafirlerle dostluk yapıyorlar. Bu dostluğun en bariz özelliğindendir. Casusluk yapmak veya Müslümanı ne yapmak? Satmak, Müslümanı ihbar etmek. Ne olursa olsun adı Müslümansa... Sen de Müslümansan kesinlikle bir Müslümana satamazsın. Kafire teslim edemezsin. Hatası ve yanlışına kadar olursa olsun. Sen Müslümansın o da Müslüman, karşı taraf kafir. Hiçbir şekilde hatasına kadar büyük olursa olsun bir Müslümanı kesinlikle bir Müsl kafire teslim edemezsin. Satamazsın. Çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam bunu apaçık bir şekilde bir Müslüman bir Müslümanı teslim edemez. Satamaz, arkasından vuramaz şekilde hadiste bildirmiştir. Sahih hadis. Ne yazık ki bu da günümüzde Müslümanlar arasında dolanmakta. Onların aleyhine her türlü kafirlerle işbirliği yapılır yapılır diye alan fetva çıkartmış. Onların aleyhine her türlü kafirlerle işbirliği yapılabilir. Yani onları gidip kafirlerle işgede edebilirsiniz. Kafirlerle oturup kalkabilirsiniz. Onların kökünün kuruması için kafirlerle pazarlık yapabilirsiniz. Nasıl her türlü fetvalar çıkartmışlar Allah azze ve celle. Onlara Hakiki manada dini göstersin inşallah. Evet. Darül İslam dururken, yani Müslüman toprakları, Müslüman İslam'ın rahat bir şekilde yaşandığı topraklar dururken, Darül küfrü tercih edip orada yaşamak. Yani Müslümanların yaş rahat bir şekilde İslamların yaşadığı, İslam'ını ilan etmiş olduğu bir memleket, böyle bir memlekette yaşayan insan kalkıp o memleketi terk edip, Gidip kafirlerin memleketinde yaşıyorsa bu da dostluğun içine girer. Bu da apaçık bir şekilde dostluğa girmektedir. Evet bu e, meseleler gerçekten e, önemli meseleler. Konumuzla birebir hem de günümüzle bağlantı olan meseleler. Bunları bir şekilde bilip bu şekilde inşallah e, iman edeceğiz ve amel edeceğiz. Kesinlikle e, bu hususlarda Bu hususlarda hiçbir tavizimiz olmayacak. Din taviz vererek yaşanılmaz. Din taviz verilirse kesinlikle elden gider. Onun için bu hususlarda özellikle de vela bera meselesinde, dostluk düşmanlık meselesinde hiçbir taviz vermeden hayatımıza devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle bu konuda Müslümanların yardımcısı olsun. Hatası olan Müslümanların en yakın zamanında hatalarından dönmeye Allah Azze ve Celle onlara nasip etsin. Çünkü bu hususta kafirlerle dostluk yapan Müslümanların hepsi zillet içerisindedir. Onların zilletinde şu an bugün bütün Müslümanlar acı bir şekilde yaşamakta. Acı bir şekilde tatmakta. Yani zulme uğrayan Müslümanlara e, bu zulmü maruz gören görmenin en büyük sebebi kafirlerle yapılan dostluktur. Kafirlerle yapılan iş birliğidir. Başka hiçbir bunun çıkar yolu yok. Subhanakallahüme. <gülüyor> cuales Fro ال wana